Günay ay aydın dındın dın. Günay ay ay aydın Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet Bir anda değişir vaziyet 3.1 Radyo Amanın komşular, iyi kalpli insanlar, Fonor'un usunduğum mudan modern, modern sabahlılar. Eh, bir bu eksik zaten bu da oldu. Oh, yeah, yeah, yeah. Bu baharanı sen zannedenler şaşıracaklar birazdan. Oh, Bakın aslında bu baharan kim olabilir? <gülüyor> Tabii ki Oktay Demirci. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keyif ötesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaların başını duyamadı Bege evet, evet Bu senin için mi bir şans benim için mi bir şans ee, Dinleyicilerimiz için olmadı ortada Diğer kısmını değerlendireceğiz zaman içinde Çok teşekkür ederim Sıkıntılısın günaydın. Öncelikle günaydın Öncelikle günaydın günaydın da sıkıntılısın Yani tabi sıkıntı gündem yoğun Gündem yoğun ayakkabı fırlatıldı biliyorsun Evet ya bu arada bu üstüne konuşuyoruz. Şehrimizde bu şarkıyı seven tek bir kişi var. O da evet. dinliyorsa ayıp oluyor. Bilmiyorum bir dinleyicimiz bir kere bu şarkıyı istedi. Ben Neyus'un akrabası mıdır? Bobby Brown'un akrabası mıdır bilmiyorum ama gerçekten bu şarkıyı seven bir dinleyicimiz var. O zaman ayıp olur sus. Biraz sesini açalım. Hı -hı. En güzel yeri burası. Tamam. <Gülüyor> e, o, o da demiş oldu. E en yok. güzel yerini yani. Rahmi Koç'a söylemişler. Neyi söylemişler? Sayın Koç. Ee... Rahmi Koç'a sormuşlar. Bu kadar paranız var mutlu musunuz? O da demiş ki tahmin ettiğinizden çok daha fazla demiş. Ve hiç kimse bu cevabı beklemediği için şaşırmış. Rahmi Koç'a sormuşlar. Ne kadar paranız var demişler. Tahmin ettiğinizden çok daha fazla demiş. Evet. Teşekkür ederiz demiş. Rami Koç'e ayakkabı atıldı. Sayın Koç ne diyorsunuz demiş. Kaç numara dedi demiş. Işte, biraz paran olduktan sonra bütün vespriler yapabilirsin. Vallahi, vallahi, öyle bir, öyle bir laf etmiş. Ondan sonra ee... bir de bugün bütün gazetelere baktım. Bir tek posta gazetesinde o atılan ayakkabının soru soran çocuğun kafasına geldiği yazıyor. Hadi Başka ya. hiçbir gazetede yazmıyor. İşte ayakkabı numarasından ayakkabının kaçları olduğuna da kadar efendim ne bileyim ayakkabı atan kişiden işte ne dediğine kadar ondan sonra herki her şey yazılmış. O çocuğun kim olduğu yazmıyor gazetelerde. Yok değil mi gazetelerde? Kafaya yedi o ayakkabıyı o çocuk soru soruyordu üstelik bak yani dinlese uyuklasa falan yine bir derece. Yalnız şimdi ben o soru soranlara da biraz şeyimdir. Böyle. Yani Kılıç mıdır? Yani tam anlamıyla kıl soruya göre değişiyor. Ama e, bilmem de bilmem de böyle midir Teşekkür ederim diye oturan anılar var ya, Ben bugün şimdi yayından sonra ot e, İktisat Bölümünün 50. yıl e, kutlamalarına geleceğim. 9.30'da başlıyordu konferanslar falan olacak herhalde. Evet. Orada öyle kalkan varsa ben de çıkar atarım Hem de sahneye değil konuşana. İlkemiş... Hocam bir şey soracağım. İktisat bölümü sizce e, ülkemizin yarınlığı için önemlidir. Teşekkür ederim. Bir kendimi bir göstereyim ben de sonuç olarak zağolun diye. Yalnız öyle bir ayakkabı atsın olayı olur mu ya? iktisat bölümünü yani kutlamalarında. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam edecek. Meklam. Türksel sim kartlı HP Mininot 3G hızında internet şimdi her yerde. ...üstelik 4 GB'lık internet paketiyle... ...ayda sadece 79 TL. Şimdi Türksel iletişim merkezleri... ...ve anlaşmalı zincir mağazalarda. 3G'de en hızlı internet Türksel'de. Ayrıntılı bilgi Türksel.com.tr'de. Kapı, pencere, çatı, izolasyon, seramik... ...banyo, yer döşemeleri ve yüzlerce ürün. Yapıda ne varsa hepsi bu fuarda. Yapı Ankara Fuarı Altınpark Park Expo Center'da devam ediyor. Nasıl bedava konuşuruz siz sorun söyleyelim Üniversitede öğrenciyim Şehir dışında okuyorum Okulu kazanmak için çok çalıştım Şimdi bir de cep telefonuna kontrol almak için mi çalışacağım Sen sadece <gülüyor> dersini çalış Biz senin için çalışırız Hemen Virofona abone ol Ev telefonunu okulda kullan İnternet olan her yerde Ayda bin dakika bedava konuş Türk Telekom Virofon. Cebi hafifleten teknoloji Detaylı bilgi 444-1444 ve virofon.com'da. 1997'den beri outdoor, dalış, da bisikleti ve yüzme sporları malzemelerinin lider ismi Başkent'i selamlıyor. 3 Ekim'de Adrenalin Ankara mağazasının açılışına davetlisiniz. Adres Atatürk Bulvarı numara 199 Taksim C. Kabaklıdere. Ayrıntılı bilgi için 467-0817 Hayallerle dolu ışıltılı bir dünya. Hey Billy, Ve ünlülerin merak edilen halleri. Herkesin gözü onların üzerinde. Onlar 7-24'lük süreçte yaşadıklarıyla kırmızı alır. <gülüyor> Like Müzik ve enerji dünyasında hafta boyunca neler yaşandıysa gözden geçirme zamanı. Right. Haftalık magazin servisiniz Alı her Cuma 17'de Radyo OTTÜ'de. Yes, Alışverişin doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Radyo Tüdyo Havadolu'na bakma zamanı. Ankara bugün az bulutlu ve açık. 27 dereceye en yüksek hava sıcaklığı. Gece saatlerinde 10 dereceye kadar düşecek sıcaklık. İstanbul az bulutlu ve açık. Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu. 26 derece. İzmir az bulutlu ve açık. Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve evet çok bulutlu. 27 derece ve son olarak Güzel Yurt. Az bulutlu ve açık 29 derece. Bu da size hava durumu olsun sevgili dinleyiciler. Bu da size hava durumu olsun sevgili dinleyiciler modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 103.1 şimdi ben dün bütün internette dolaştım haberleri okudum falan bugün birkaç köşe izleri de değinmiş eksi sözcükte bununla ilgili çok yorum vardı evet. ee, protestonun özgün olmaması üstüne bir şey evet. var tamam yani biz Türkiye'de özgün bir protesto anlayışımız var mı onu bilmiyorum yani protesto diye bir şey yok ki alasına bacasına küfretmek vardır bizde. <gülüyor> protesto dediğin olur parmak sallayarak anasından küfredersin yani. Orada şey derse anamı ne karıştırıyorsun derse o zaman da şey dersin. Protesto bu Protestopu çocuğu dersin. Doğru da yani yine de bir böyle bir şey kıyaslanıyor tabii. Yani şimdi Irak'ta hani böyle bir terlik atma terlik şeyini biliyoruz. Attı, bir de terlik atılmanı. Şeye atıyor ayak... yani Amerikan başkanına attı. Burada şeye yani hem kalibre farkı da var arada. Yani işte ayakkabı atmasaydı öyle bir Kalibrasyon kontrolü yapılmayacak. Yapılmazdı doğru. Yani ayakkabı atıldığı için böyle şeyler, kıyaslamalar yapılıyor. Yapılacak o kadar çok şey varken çıkırt mesela masaya çat çat çat. En güzel protesto. Şöyle bir şey var. Tek e, şeyi bu özel markada bir ayakkabı ya. Aha. Mesela e, bu şu atılan... E, Türk malı. Evet. Türk malı bir, böyle bir markası çok ön planda olmayan bir ayakkabıydı. İşte aylar sonra çıktı. Bu daha ayakkabı atılır atılmaz. Markası, markası neymiş acaba diye... Tek sadece öyle bir farkı var. Çünkü IMF başkanına atıyorsun bunu. Hani böyle işte kapitalizmdir, efendim markadır bilmem ne. Yani o da hani... Ha ondan mı o markanın üstüne gidiliyor? İşte yani... Sloganları falan konuşuluyor şimdi. Eğer işte şuysa sloganı Just do it et efendim şuysa impossible is nothing falan filan diye. Espiriler üstüne. Espiriler üzerinden. Sadece öyle bir e, özgünü. O da bilerek mi düşünerek mi yapıldı onu da bilmiyoruz tabi. Yok canım abi bir insanın bir protestoluk bir de bayramlık ayakkabısı mı var? İşte belki Kendim öteki birine atarım falan diye. Öteki tekini bilmiyoruz ki belki bir yerden aldı o ayakkabıyı. Veya iki ayakkabısı da ayağında şeyin protestocunun Bilmiyorum daha yapılacak başka şeyler vardı. Protesto edinimli yolları vardı. Ama gerçekten de ok çocuğun kafasına geldi mi o ayakkabı geldi. Ya geldi. Yani ben... hem ayakkabıyı o Iraklı gazeteci neredeyse lak diye indiriyordu buşun yüzüne. Tabii canım. Yani o adam demek ki daha önce ayakkabıyla çalışmış. Bu çalışmadığı Abi, gibi. kültürel olarak zaten onlar daha yatkın. Yani yani ayakkabı atma şey. var. Bizde yere tükürme vardır yüzünde tükürme. Söz Fatu'yı hatırla. Söz fatoda, Ki Kifatla girik yani fatla o programdan girik? önce hiç tükürmedi. Yani ama şey şey kodları var onların. İşte onları yani. diyorum kültürel olarak bizim o şey yatkınlığımız var. Yani ayakkabı da öyle bir şey yok. Ee, ben vallahi çok üzüldüm. Neyi için üzüldüm? Hani protesto için değil o öndeki soru soran çocuğun. Üstelik ayakta sormuyordu o çocuk sorusunu. Oturarak soruyordu. Oturarak soruyordu. Elinde mikrofonu. E, ne soruyordu onu da bilmiyorum. İşte bak ben sana bir dostça Dostça yani kaç yıldır birlikte program yapıyoruz ona güvenerek dostça bir uyarıda bulunacağım. O çocuğun sorusunun içeriğini öğrenmeden lütfen o çocuğu gelip de bana savunma. Kimse de savunmasın. Yani bu Abbas güçlüğüyle genç bakışta öyle şeyler çıkıyor ya. E, e, e diye böyle bir kameralar elinde mikrofonla kalkıp. E, sizce IMF'nin açılımı nedir? Teşekkür ederim böyle bir soru soruyorsa onun kafasına yani bütün salonun şey atması lazım. Yani onun kafasına mı attı bu protestocu ayakkabıya onu mu diyorsun? Belki, belki o zaman bence Türk panelciliğinde bir dönüm noktası da olabilir. <gülüyor> o zaman işte bence dünyanın en özgün protestosu oluyor mu? Yamanlıkla kendini göstermenin artık son bulması gerektiği. <gülüyor> yani öyle bir şey. Ama o çocuğun sorusunu nasıl öğreneceğiz ne yapacağız bilmiyorum. Gerekirse ben o çocuğa ulaşacağım. Arkadaşım öncelikle kafan nasıl diye soracağım. Ee, her şey Kafa, güzel mi diye sor. Kafan güzel mi diye soracağım. Ondan sonra neden... Ne soruyordun onu bir söyler misin diye gerekirse o soruyu soracağım ee, bakalım önümüzdeki günlerde bu olayın takipçisi olacağız. Bak okullar yeni açıda okul çocukları şaşkın şaşkın etrafa bakındıklarında çok fark etmezler bunu lise 2 lise 3'teki arkadaşlarımız artık bazı şeyleri sezgisel olarak e, fark edecek durumdalar yamanlığı çiğliği okulun ilk günlerinde e, hemen saptasınlar. Sınıfa hoca geldi falan filan böyle arkadaşlar işte böyle dönemde şöyle şunlar olacak falan filan dediğinde birisi parmak kaldırıp şey diyorsa mesela yalanır. E, hocam e, not tutmanın faydası olacak mı e, yoksa kitap yeterli mi? Şimdi böyle bir soru soran adamı çıkar ayakkabını at. Böyle bir soru kalmadı artık ya? Kaldı. Maalesef i̇şte i̇şte mi ilk diyorsun? günden? böyle bir soru soran? İlk günden hocaya bir parmak kaldırıp kendini gösterme. Ve bunun CC'yle mi? derdi olan adamlar var ben, bütün sınıfa. O değil de ben şeye e, çok gerçekten e, şey yapardım ya. Sinirlerim zıplardı. Ders biter. Ders bittikten sonra hoca e, sınıftan çıkar. Koridorda yürürken yanına gidip elinde kitapla soru soran. Ya 6 yıl üniversite okudum. Yani o kadar çok var ki onlarda. 6 yıl üniversite okudum. Bir kere o hocanın yanına gidip de söyleyecek bir şey mi olmadı? Nasıl özendim yani? Birkaç defa gittim böyle. Hani hocanın gözünün içine baktım. O da anladı bir ihtiyacım, bir sıkıntım olduğunu. Gittim yanlarına falan. Ne diyeceğimi şaşırdım böyle. Orada Gittin mi sen? Gittin tabii böyle elimde kitaplı, dur. Evet falan. Orada da şey oluyorlar, ilgili oluyorlar. Evet e, falan. E, e, yere kaçtım her seferinde. E i̇şte yalnız gidersen öyle olur. Ben mesela bir kere, birkaç kere hocanın yanına o şekilde gitmiştim ama mesela birileri varken gidiyorsun. Elinde kitap falan yok. Bir de çünkü geri dönüp tekrar sınıfa bırakman lazım o kitabı. Elinde kitabla yürüyemezsin gidemezsin evet. çay almaya. Yani o gidiyorsun elin boş <gülüyor> arkada bağlayıp böyle <gülüyor> yancı olarak dinliyorsun. kadar. hoca sana bakarsa falan da işte o an paniğe kapılıyordum ben. Yani, yani orada ne tamam soruyorlar? Yani bu, bu, bu şey midir tamam mı falan filan? Bir değil, insan bana öğretmeni soracak nesi olur? Hep merak ettim yani en özendiğim şey. Bir de hep aynı adamların oluyordu ya. Aynı adamlar hep soracak şeyleri vardı. O çok onların. enteresan. O çok enteresan. Ne oldu yani? Onlar yitip gittiler. <gülüyor> <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ne oldu? Bir tanesini göremesin ortada. Biz hala okulda ne zaman? Onlar karsan. çalışkan da olmuyordu ya. Ya o çalışkan Çal ayrı bir şey ya. Çalışkanın gitmesine, o çalışkanların ayrı ilişkileri vardı. Başarılı daha doğrusu. Çalışkan demeyelim de başarılı. Başarılı olan adamlar böyle efendi gibi oturuyordu. Sonra biraz kalkıyordu falan. <gülüyor> <gülüyor> onları özendim ben. Oturdum biraz kalktım. Biraz sohbet ettim gittim onlarla falan filan. Gerçek başarılı. Zaten işte o tecrübeli hoca sınıfa girdiği zaman ön sıra it uğursuz. Bir tane mesela <gülüyor> arkaya yanlışlıkta yer bulamadığı için çalışkan kaynamış. Öne bir tane kızın yanına oturacağım diye uğursuz kaynamış falan. Bunları tespit şey, eder değil mi hocam? Gerçek bu işe yani metalüriziyi bilmiyorum ne kadar e, hayatını dahil etmiş insanlar vardı. Biz bizde işte böyle derste bir şey anlatılırken bir çocuk parmak al hocam bu geçen sene e, Lüksemburg'daki e, kararın aynısı falan diye affeyol genç arkadaşım falan diye şey olurdu Onlara mesela öğretmen şey yetkisi olsa ya sen giderken diplomana al bana da bir kaşarda tost al diyebilecek adam yani senin artık yalayıp yutmuşsun. İçine de sindirmişsin bunu. Şeyi de görüyordur bak bu kız çok azimli çok şey bu Yüz yüz yüz yüz alır bütün sınavlarda. Hmm. Ama şu çocuğun cevalli yoktu falan diye. Bir de bizimkilere bakıp da şu keşke öğretmenlerinin daha güzel e, bir maaşı olsa da şunu cebinde bir <gülüyor> sigara parası koysan da gitse çocuk gözümün <gülüyor> içine bakıyor diye bakıyordu büyük ihtimalle. Ya veterujde de vardı canım. Efendim Titanik'in batışı, Challenger'ın düşüşü. Mesela bunlar hep derslerde konuşulan. Hadi bunlar, ya tabi. Bunlar. E, Aşağı yukarı da aynı şeyler ama... Şimdi e, mesela benim iki kere aldığım derslerden... ilk senede bir öğrenci bunu söylemişti. E, hocam bu şey midir? Yani senin bir aynı şey midir? Çünkü onda da işte şey var falan filan. Ondan sonra o takdir etmişti. Ben ikinci sene aynı numarayı yapmıştım mesela. <gülüyor> o... <gülüyor> Onda da ben mesela takdir toplamıştım. Çünkü hoca hocalar o tip şeyleri arkada tutuyor. Çok dike, yani sorulan kişi hatırlıyor da o sınıfta o sorulurken işte arkada oturan <gülüyor> camdan bak, kafalı adamı bu <gülüyor> salak adamı hatırlamıyordur bir sonraki sene orada diye. Yani mesela bak titik... hatta bir hafta önce sormuştum bana soruyor. Ona önümüzdeki hafta işleyeceğiz demiştim. <gülüyor> Sen zaman heyecandan zamanlı mı hatasın <gülüyor> Hayır, benden önce biri sormasın diye işimi garantiye almıştım ben. Bir hafta önceden sormuştum. Şimdi bak mesela anlatılan konuyla Titanic arasında bağ kuran adama ayakkabı atamaz. Ama şimdi <gülüyor> mesela bir çocuk kalktı zehir gibi. Dedi ki hocam bu Titanic'teki... Evet genç arkadaşım ne kadar güzel bir ilişki kurdun. <gülüyor> Hemen oradan birisi daha iyi e, Hocam e, Titanic e, tipi per gemi mi e, acaba bunları da işleyecek miyiz? <gülüyor> Ona çıkar ayakkabını at. Veya sınıf ayakkabı sorumlusu olsun bir tane. Hı hı. Üniversitede olmaz öyle bir şey abi. Olmaz mı? İşte o yüzden zaten bu yavan adamlar ortada dolanıyor. Bir köşeye çekip konuşacaksın ya. Öyle adamla bir köşeye çekip konuşacaksın abi. Başka bir şey yok. Gel bakayım sen buraya. <gülüyor> Ve hemen arkasından parmak alırıp... E, hocam, genç arkadaşımızın <gülüyor> sorunu ne sizce? <gülüyor> bu da olabilir. Derek canlı yayında mahcup etme. Gerçekten çok büyük. Canlı yayında mahcup etme. Çok büyük e, olay. Şimdi böyle bunlar da konuşulacak gibi görünüyor. Ee, ama yani ne olsaydı da özgün protesto olurdu vallahi helal olsun diyerek. Şimdi ayakkabı atılması da tabi uluslararası basında da haber bulacak. Çünkü bir benzeri... İkinci olay değil ikinci mi? İkinci olay. Hatta yani yumurta atıyorlar, ya. pasta atıyorlar. Herkesin kendi protesto anlayışı gelişti. Ee, bu Ben en güzeli söylüyorum yani. Ne? Hakikaten bizim en çok bildiğimiz protesto kültürümüz olmadığında... Tüpürmek mi? Onu avrat küfretmek Anasını da bacı sökü veya el kol yapmak. Bir daha bacı demezsen yayında çok sevinirim <gülüyor> Ege. ağzına da çok sakil duruyor. Bir daha bakma sadece bacı de. Tamam. Bacı de bir. Bacı. Bir daha da deme lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, bu arada Danimarka'da yapılan bir araştırma var. Onu vereyim mi sonra mı verim? Ona da sonra geçeriz Oktay. Ona da sonra geçeriz. <gülüyor> Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. günay ay ay ay Sigrid Nijler Radyo Ot stüdyolarında prens Charles gibiyim. Kahvem, kutu kola, yanında mendillerim, kıyafetlerim de hep marka. Oktay be hoş evet. geldiniz tekrar söylüyorum. Hoş bu bulduk. Zaman. Teşekkür ederim. Bu arada e, az önce ulaşan son bilgiye göre bu e, marka gerçek değilmiş. Gerçek Nike olmadığı için de marka verebiliriz. Aksaray Nike'mış. Ee, o açıklama Aksan geldi. Ike. Aksaray. Aksaray'dan almış anladığım kadarıyla ayakkabıyı. Yani çakma ayaklı. Evet. O yüzden. E... Sen televizyondu gördün mü çakma Chuckle... şeyi? Ne? Aa neydi onun adı ya? Çakma havucu. Reklamlarda çakma havuç çıkıyor. Hadi canım. Ha havucun gençliğine benziyor. Aa görmedim ya. Aa, aa çok güzel. Aa. Ya, hangi reklamda neyse benim ne reklam ben. olduğunu görmedim de böyle çakla avuç var bu kadar uyduruk bir şey olabilir mi şimdi biraz ee, cep araştırma. telefonunu da koydum ah. kahve kutu kola mendil cep telefonu ah. Prens biraz da ben sana şey getireyim çikolata şeker ne o abi kafein kafein Hay sağlığınız zararı geci ben senin için söylüyorum <gülüyor> senin için söylüyorum olduğu gibi Koray ve Burak anlatacağım. Evet buyurun. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bak şöyle uyduruk bir araştırma sonucu e, her gün çikolata yiyen çocuk e, ileride suç işliyor. Niye? Bir noktadan sonra çikolata alacak parası olmuyor. Ondan sonra annesinin bileziklerini satıp mı çikolata alıyor? 1970 yılında doğan 17 bin çocuk üzerinde artık çocuk demeye e, gerek yok. E, kazık kadar adam oldu onlar. E, onlar Cani üzerinde, oldular hatta. Aynen öyle. 69'u 34 yaşına gelene kadar şiddet içerikli suçlar nedenleri tutuklandığı ortaya çıkmış yapılan araştırmada. Tek şeyleri ortak yönleri bunların çikolata da mi? Her gün şeker veya çikolata tüketmeleriymiş ortak yönleri. Televizyonda seyrediyordur bu şerefsizler. <gülüyor> Şerefsizde mi ya? çikolata yiyip televizyon seyrediyorlar ve Hı. evde terlikte giymiyorlar. Bunlar hepsi sonunda onların şiddet suçlarına eğilmesine neden oluyor. İngilizce o kadar yanlış bir topluluğa e, ağır konuştun ki hem kalabalıklar 17 bin kişi hem de hayatlarında en az bir kere suç işlemiş adamlar bunlar ya. Nasıl suç işleyeceklerini de gayet iyi biliyorlar. Gayet iyi biliyorlar o yüzden e, bence tövbe et. E, böyle bir araştırma. Ondan sonra bir araştırma daha veriyorum. Yine çocuklarla ilgili. Herkes yazsın bunu bir kenara. Annelere şimdi böyle tıpta birimde bu noktaya gelmesin ama. Ne alakası var zaten bulut bulabilirim recanım. Korkutma noktası bu. Çocuk anneler şey. Çocuklar çikolata tamamen suçlu oldular. <gülüyor> o demek yani mı? Bir gün ara verir en azından. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey var mı? Bu şimdi yani ben telefonun diğer ucunda Doktor Tahettin'in olduğunu düşünüyorum mesela. Evet. falan. Saçma sapan öyle şey falan filan diye bize bağırırdı. Yani Doğru bağırırdı. o o yüzden yani Neler araştırılıyor onu söylemeye çalışıyorum. Bak buna da mı iyi? Günümüzde doğan bebekler 100 yıldan fazla yaşayacakmış. Danimarkada dediğin bulan... ne zaman? Bizimki 100 yıllık dilimde. Yetişmez ablam sizinkine. Ne demek yetişmez? 3 seneyle mi kaçırdık? Ben bunu gider veririm dilekçemi. Verir, Bak, verir. Zaten vergi cezamı vermişim eşek gibi herkes vergi cezasını affettirirken. Burada bunun peşini bırakmam ya. Bakayım. Üç senede de kapsıyormuş Evet, şu anda tekrar e, cümle. Biraz tekrar bağırınca demek ki her zamanki gibi <gülüyor> işler yoluna girdi. <gülüyor> Profesör Christian senin araştırması, kalkınmış ülkelerde doğan bebeklerin çoğu. Ah, şişti. Hadi bakalım, buyurun. Kalk, gelişmekte olan ülkelerde var. Ya gelişmekte olan ülke, yani tamam mı? siz hadi gelip. Siz o sırada gelişmekteyken biz çoktan kalkınmıştık. Güney Danimarka. Danimarka güney kuzey mi var ya Danimarka Danimarka işte güney Danimarka'da araştırmacılar e, bunu bulmuş bugünlerde doğan e, çocuklar bebeklerin Çok ömrü zehki. 100 yıl olacak demişler 100. doğum günlerini isterlerse görebilecekler demişler e, bu bebekler için o yüzden rahat olsun bu mesela dün bir dinleyicimizle konuştuk eşi hamileydi hmm. Ee, mesela çok rahat olmalı bugünlerde. Hani böyle bir hamilelik stresi falan filan bir şey olmasın yani. Çok doğru zamanda hamile kalarak çocuğunun hayatını kurtardı. Tabii ki. Tabii ki. Şunu da belirtmem, belirtmek şart. Bazı maddi yükümlülükler yani mesela yüz yaşı hedeflemeyen Çocukların ebeveynlerine göre birazcık daha fazla maddi yükümlülükleri olacak bu emeve. Yaşamak için parmağını atacaksın nokta? Yani biraz öyle. Nüfusun yaşlanması da aynı zamanda ekonomik sorunları beraberinde geçirecek ama emeklilik yaşı mesela yükselecek falan fıstık ama K ödemelerinde peki sorun olur K mu? K ödemelerini internetten yani bilgi... Evet. Bilgi çağında. Bilgi çağı değil ya. Neydi internetin şeyi? Bilgi savar, bilgi... Bilgi sunar. Bilgi sunar. Bilgi sunar. Sayfamızı verebilir misin bir kere daha? Elektronik tepsi de bilgi sunuyor. <gülüyor> <gülüyor> elektronik tepsi adresimiz. <gülüyor> Bu da bilgi sunar da elektronik tepsi adresimiz. <gülüyor> Yalnız bilgi sunar self-service'tir hocam. <gülüyor> Ay. Ya favori fantazi diye bir şey var. Onu vermemiz e, ayıp mı? Fanfantes mi? Efendim? Fanfantes. Fanfantes. Hı hı. Gerçi dün bakalım Rütük bir şey diyecek mi Aşkı Fefnü'nü ya? Dün Bihter Behlülü yaladı Of ha, Haberin yok değil mi? Senin hiç ona? haberim yok ya Böyle kritik şeylerde hiç haberim olmuyor Yaladı yani. ya üstelik yastık falan da yoktu yani ben Bihter Behlülü nasıl yaladı ya? Böyle <gülüyor> <gülüyor> Sen yanlış şey açmış olmuyorsun Ben sana hani şey diye Heroes'un 3. sezonun diye bir şey getirilir mi? Onun arasında ben sana bir sürpriz bir şey de koydum. Ha yok yok. Başka onu... Fefno diye onu mu seyretin? Yok canım televizyonda izledik ya, bayağı baya reklamlı falandı. Öteki yandan falan da vardı. Tamam. <gülüyor> o değil. O seni verdi Konu, değil. Konulu desem ben gene haklı çıkarım ama reklamlı, reklamlısını hiç görmedim. Hayır ya bildiğin puding yapıyor bunlar. Puding tipi bir şey evet. kakaolu. Ondan sonra işte belirli şey yapıyor falan. Burasında şey kalıyor. Puding kalıyor. Suyu, Hayda. Bilgiler kaçırır mı? Bilgiler de <gülüyor> Hemen onu yalıyor. E Adnan Bey bugüne kadar bir yalayabilmiş mi? Yalayamaz çünkü behlülü Adnan mü? Bey hep sakallı. Behlülü mü yalamış? Yok o yeğeni zaten. Niye? Kim kimin yaladı ya? Bi Adnan bihter... Bey Behlülü mü yaladı? Hayır bihter Adnan Bey yalayamaz diyorum. Sakallı ya Adnan Bey. He. Rahatsız olur. Allah cezane versin bir peçete alınsın onu der. Adnan Bey deliriyor canım. Bihler yalasın diye. Her tarafı puding için adam dolaşıyor. <gülüyor> adam puding kazanına düştü çıktı hala yalamadı. Bir gün puding, bir gün pekmez. Nefsever bir. İklemiyorum demi. iklemiyorum puding. Koltuk altlarında cevizli sucukla dolaşıyor adam gene yaranamadı. Yani bir de mundar alıyor cevizli sucuklar ondan sonra evde kimse yemiyor onları. Adam beyin koltuk altında da diye. <gülüyor> sabah sabah cevizli sucuk dinleyicilerimizden başta... Ee, özür dilemek lazım. Hakikaten içi kattı. Herkes gerçi belki hoşuna <gülüyor> bile gitmiştir. Adam Bey çok değerli bir tiyatro oyuncusuymuş. Bu arada hakikaten Aşkı Fefno bir garip dizi olmuş ya. Ben dün izledim. Baştan sona ilk defa gerçekten şey bir yaladı. Bir de ondan sonra da birkaç dakika sonra şey dedi. Sen korunuyor musun biter dedi. Behül açık açık durup dururken puding yerken yine. Emin misin oradan puding yalan <gülüyor> ne alakası var Beklü sen hiç mi anlamadın? Fodik <gülüyor> canım siyahtı. Kimden korunuyor? korunuyor musun demek? Bihter hamile ben sana söyleyeyim. Nasıl hamile? Cevabı önemli değil. Bu laf bir şekilde Sö söyleniyorsa dizide hamile. Dinleyicilerimize hiç seyretmeden dizinin devamını söyleyeyim. Aa valla olabilir yalnız. Başka ha. bir şey değil duran. Öyle senarist numarası sezdirme dediğin şey. Üç bölüm sonra. Adnan Bey. Üç bölümde. Ne müjdesi canım ben seni yatağa attım bölüm bitti Abi senin 3 bölümün şimdi Aşkı Fefno'da 18 bölüm falan Sezon sonunda mı çıkar? Herhalde öyle bir şey çünkü biraz yavaş ilerliyor olaylar Lost ya, gibi ben yani şimdi... adada başka köşede başka şeyde başka işliyor zaman. Zaman evet Ayrı <gülüyor> Ya dinleyicilerimiz arasında Aşkı Fefno'yu yani gerçekten okumuş olan ben okumadım mesela hmm. Ondan sonra diziyi de hiç seyretmedim Gidişat nedir? Dizindeki gidişat nedir? Romandaki gidişat neydi soralım. falan. Bir sorun. 210-30-30. Yani bu Bihter'in e, durumu nedir? Adnan Bey iyi mi kötü? Ben bir şey atıyorum tutuyorum da 3 tane adam diyoruz. Gerçi olay zaten bu aşk üçgeni değil mi? Hiçbir şey yok başka ya. Yan hikaye. Hakikaten yan hikaye Yapacaksın yok yani. Yapacaksın yan hikayeyi. Yan hikaye dediğim bir tane mutfağa kadın koyuyorlar. Yok onların Onun, da hikayesi o, o, hapiste yok. ha bira yan hikaye dediğim bu. Oğlum hapistane çıkacak bir arada da böyle dolma doldu. Bir de ya. biraz az konuşuluyor dizde mesela. Ben dün onu fark ettim. Bol bakışma, az konuşma var. Bol bakış, acayip boşluk ve acayip müzik. Böyle bir şey. Yani o kadar çok konuştuk ki diziyi izlerken aslında çok uygun sohbet etme. Ondan sevirdiyo demek ki. Yani öyle öyle bir şey var gerçekten. Ee, bir enteresan. Bu arada şeyi biliyor musun? Bu geçenlerde bir ödül töreninde. Televizyon ödülleri mi ne? verilmiş de evet. şey sunucu kız şey demiş Aşka Fefno dizisine katkılarından dolayı Halit Ziya Uşak'ta Teşekkür ederim demiş O da iyice yaptı ya diziden sonra kitabı çıkardı Halit Ziya da işini biliyor İyi anda. tabii Her canım anladım. ondan sonra daha iyi izlatmış Baktı dizi tutuyor lak diye kitabını çıkardı hemen daha Kimsenin altına gelmedi Bugün bak neyin e, Bir İstanbul Masalı'nın kitabı çıktı mı? Çıkmadı, çıkmadı canım Ali Yeni çıkmadı bırak Bir İstanbul Masalı'nı ya Eyvah çocuklar duymasın küçüldü o da çıkmadı. Küçüldü ne demek ya? Eyvah çocuklar küçüldü. O senin dediğin eyvah kızım büyüdü. Yelke dinleyiciler yok mu ya? Aşkı Memnu'ya hakim olan ne olacak bu işler? Veya teorileri olan. Aya sen şimdi ama şeyi soruyorsun. Aşkı Fefnu'nun kitabını okuyan dinleyicimizi bence arayalım. Çünkü hem okuyan hem de diziyi Sonra... izleyen şey dinleyicimi bulmak biraz zor. Yok değil mi? Evet. Yani öyle. O yüzden kitabı okuyan ya da diziye tamamen hakim olan. Öylesini bulsam zaten ben direkt radyoun başına getiririm. Hem kitap okunmuş hem dizi izni. Nerede öyle bugünlerde? 210 30 30 telefonumuz sevgi dinleyiciler yalnız. Çal çalıyor ama telefon dışarıda duyuyorum. Ben. Hadi ya burada mı şişme var? Tamam dinleyeceğimize bir kere daha Dinleyici, sevgi dinleyeceğimiz bir arayın. Ah tamam doğru doğru. Çaldı değil mi? Demek ki yağlı mağlı konuşmak lazım dinleyicilerimizde. Programı laçkalaştırdınız biz de laçkese oğlum diyor dinleyicilerimiz. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın İbrahim Aşar merhabalar. İbrahim Bey hoş geldiniz ne yapıyorsunuz? İyiymiş gene doğru yürüyor. Kolay gelsin seyrediyor musunuz Aşk'ı Feft'i uyuyor? Ee, mecburen seyrediyoruz. Eş durumundan Eş durumundan. Mı? Eş durumundan. Eş durumundan Dün... tayin olduk televizyonun <gülüyor> öbür ucuna. Dün yaladı değil mi? Biter Beylül'ü ben yanlış görmedim. Kim? Biter Beylül'ü yaladı değil mi? Bihter <gülüyor> etmedi. Dikkat et, nasıl dikkat etmezsiniz ya bizim sırf evde bu konuşuldu ona yaladı adamı diye Saatlerini yok. geçiriyorsun İbrahim dizinin karşısında ben, Sana hitap eden sahneleri de kaçırıyorsun Ben sadece dinleyeceğim Bilgisayarın başında oluyorum ben ha, Bilgisayarın başında ben dinliyorum Diye bir ses duymadınız mı dünkü bölümde Yok hayır duymadım Size söylemediler mi İbrahim bak bak yalıyor bak diye Çünkü yastık <gülüyor> falan yok yani Öyle çok kolay bulunmuyor o dizide o tüp hareketler Yastıksız Yastıksız böyle bir şey Şimdi aslında hani diyorlar ya Türk aile yapısına aykırı. Hı. Gerçekten öyle mesela birisinin anda e, orada spangle bir şey kaldığı zaman ona yap diye yalan oradan mesela kopar bir parça ekmek, ekmeği banarak Türk aile yapısına ya uygun alan Doğru bak. bak ne, ne bileyim abi yaladıl vallahi ben ben de artık içinden boğaçlama mı oynadılar yoksa şey mi? Ama ben dikkat ettim. Beylül mesela ilk o Tencerenin içinden bir kaşık aldı Beylül. Kaşığı aldığında dudağın kenarında yoktu şeyle sonradan biter yalasın ben, diye ekledi galiba oraya. <gülüyor> Yemek vardı yemeği yaladı yani. Yemek değil ya şey yaptı ya puding. Puding şey mi yapıyorlar dizine ya? Bende Rüşü'ye aykırı bir durum vardı. öyle bir yediydim. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Bey sinirler <gülüyor> laç. Toparlayın <Ben bir, gülüyor> <İbrahim> <gülüyor> sonra gene konuşuruz. Okudunuz mu <gülüyor> kitabı? Yok eşim okumuş. İşte onun dikteleriyle anlıyorum zaten diziyi. He. Bu Behlül ile Adnan'ın kızı evleniyormuş kitapta. Oh. Behlül Adnan'ın kızı mı? Evet. Hani işte dışarı barlara falan çıkıyorlarmış, aşk yaşıyorlarmış ya. He. Behlül ile evleniyormuş o kızla kitapta. Başka bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli aynı şeyi söylüyorsun İbrahim Bey. Ve onlar <gülüyor> kaldı ne bileyim? <gülüyor> onlar bir de şey değil mi doğru ya? Onlar üvey bir dakika. Onlar abi kardeş tipi bir şey değildi, değil mi? Yok amca çocuklar da değiller. Ya annen de bu adam uzaktan yani <gülüyor> bu adam ne <dedim> cinpe? <gülüyor> <Uzak. gülüyor> yani ayıptın. Be. Eylül'de de bu adam dediniz. Ayıptır vallahi İbrahim Bey. Yani herkes kolay kolay bu adam diyemez ya yani, İbrahim Bey'i takdir etmek lazım vallahi. Durasına kadar gelmiş peki çok teşekkürler İbrahim Bey görüşmek üzere Ay İbrahim Bey hakkını ödeyemeyiz gerçekten ya Buding'i Beylülüyor, sinir, sinir bozukluğu gene bize kalıyor gördük işte Hayır, demek ki, bak her şeyin hayırlısı demek ki dönüp de bilgisayarla uğraşmasa diziyi berbat edecekmiş sonra eşiyle huzursuzluk gülecek çünkü biter Beylülü yaladığı zaman İbrahim Bey sinirleri. dizinin en heyecanlı anında İbrahim Bey'in gülme krizi Günaydın. Günay ay ay dün ay ay ay dün. <gülüyor> Radyo dinleyicisi olarak sorular devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bizim normalde hep bu zamanlarda yaptığımız dev bir hizmet vardı. Az önce ee, aşkı Fethullah'tan bahsederken bunu bu yıl atladığınızı fark ettik. Yeni bir televizyon sezonu açıldı. Yeni diziler ekranlarda boy göstermeye başladı. Dinleyicilerimizin bir kısmı takipçisi oldular. Değerlendirmelere tabi tuttular bu dizileri. Onları bizlerle paylaşmadılar henüz. Bu sezon televizyonda ne seyredilir ne seyredilmez. Bu konuda fikirlerinizi istiyoruz. Her dizinin bir iki bölümü oynadı herhalde. Gerçekten çok büyük hizmet. Biz de fikirlerimizi ona göre Veriliyoruz. Ve e, bizim bir bu konuda yeteneksizliğimiz var. Birinci senesini tamamlamadan bir diziyi konuşmaya başlayamıyoruz biz. Başlayamıyoruz evet maalesef. O yüzden birinci senesi ilk başladığı andan itibaren konuşacağımız dizi hangisidir diye size soralım. Neler var neler yok televizyonda. Mesela Hanım'ın çiftliği. Evet. İzleyen var mı? Ne oluyor Hanım'ın çiftliğinde? Hiç bilmiyorum ben mesela. Yani Hanım'ın çiftliği dediğim böyle Hanım A gibi bir şey bir durum mu var? Özgün Aman'ın oynadığı mıydı o? Bilmiyorum çiftlik diyor işte. <gülüyor> Doğru çiftlikliyorsa bunu. yani kendi... biraz oyunculuk konusunda bir şey biliyorsam oyuncu bazen çiftçi olur bazen bankacı olur yani değişik rollerden Hanımın çiftliğini izlemiş dinleyicimiz varsa dizi hakkında yorumlarını bekliyoruz telefonumuz 210 30 30 10 dışında yeni başlayan dizilerden hangisi tutar hangisi ta e takip edilir işte şu geceyi şu diziye ayırmak lazım Perşembenin şey, galibi belli falan bir şey bitti mi mesela bin bir gece bitti mi bin bir gece bitti bitti mi Bitti bitti tabi. Hiç şey olmuyor onun bir konusu geçme. Zaten Necati İşler'de şimdi yeni filme başlamış. Necati işler diyorum. Halit Ergenç. O yeni da yeni, mi? yeni film var. Turgut Özatman'ın Atatürk filmi geliyor. Hmm. Onda oynuyor Atatürk. O yüzden büyük ihtimalle bitti Bin Bir Gece. Yok büyük ihtimali değil. değil ya. Kesin sezon şey. finali diye bir şey oluyor. Yani sezon değil e, dizi finali. Doğru diye. gerçi evet evet. Hanımın çiftliğini bir öğrenelim ilk önce ne oluyor ne bitiyor 2 bölüm üç bölüm bir şey kaçırdık dördüncü bölümden e, vardı bir rahat, sürü var ya bir hatırladığımız şey. hanımın çiftliği var boy boy da ilanlardan büyük ihtimalle aklımızdan kaldı ama e, dinleyicilerimizin hatırlatacağı şeyler vardır. Daha söyleyeyim. Diziler vardır. Başka bir şeyler de var yani. Şuna sabitlenim. Memnun kalırsanız gelir elimi öpersiniz diyen dinleyicilerimizden yardım bekliyoruz bu konuda. 210-30-30 telefonumuz. Hanım'ın çiftliğiyle başlamak istiyoruz. İzleyen yok gördüğümüz kadarıyla. Dizi e, filmlere, dizilere şifre desteği diye bir şey tartışılıyor bu arada bugünlerde. Biliyor musun onu? İşte Şifreli şey... kanalda yayınlanması yönünde. Şifreli bir kanalımız yok. Ya, frekansların bir... kamu malı olduğu... Ve aile yapısını koruma adına herkesin ulaşabildiği içeriğinin şifrelenebileceğini veya saatlerinin düzenlenebileceği üzerinde e, bir takım şeyler var, e, görüşler var. Ya bunun Dizilerin içinde zaten ile. kafalar Hı. çıkmıyor mu? Üç kafa tek kafa şiddet görüntüsü, i̇şte benür görüntüsü diye bir şey koysunlar. Mesela yastık görüntüsü falan. Ha, yastık, değil mi? Arada yastık olan dizi falan dersim. Evet. Eskiden mesela kırmızı noktalı bir dizi diye bir şey vardı. Kırmızı noktalı film falan diye bir şey vardı. Ha evet işte. O dünyada da var mı yoksa Türkiye'den mi çıktı o? Bilmiyorum nasıl ilk uygulaması. Show TV'de ilk çıktığını Hı. ben hatırlıyorum. Ya. Kırmızı noktalı diye bir laflar vardı. Bir laf vardı kırmızı noktalı. O zaman noktalı. ne güzel şeyler görünüyordu televizyonda. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Düşünün işte. Dediğin... Bir konuşuyoruz yani. Bir der Behlül'deki Kıvanç Tatlıtuğ'un sırtı. Sırtı ve Kıvanç Tatlıtuğ'un pudingli dudak kenarı. Şeyden nereden nereye geldik. Tadır. Yani televizyonu Gerçi benim e, geçen gün sinemada e, Gerçi şey, uzun uzun tartışamadık bunu Sessizce sormak zorunda kaldı ne? Bu aralar filmlerde hiç açık sahne olmuyor Değil mi abi diye bir şey söyledim Gerçekten de olmuyor eskilendiği güzel bir film seyrederdim Bir açık sahnesi olurdu bir şey olur diyor. Açık sahneli filme gitmiyorsundur abi Açık sahneli film var mesela şu anda vizyonda Şu anda vizyonda Bugün bakayım giren Bugün gösterime giren açık sahneli film yok ben kimseden şey dediğini de duymadım. Abi şu filme gidelim. Bayağı açık sahneler var dediğini de duymadım. Yok artık öyle konuşma oyunculuk. Anladım. Çok şey efendim e, özgün bir yönetmenlik Serer anlayışı falan filan. Bunlar konuşuyorlar. Hiç açık sahne falan yazmıyor yani. Sinema eleştirilerini okuyoruz işte. Şuban günü gazetelerde. Dinleyeceğimiz küstü mü bize? Küstüler. Hakikaten küstüler. Haklılar da. Haklılar Haklar da. Eşek gibi adamız. Günaydın, <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydınlar nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Kendine görüşürüz. Uygu ben. Uygar Bey mi? Evet. Uygar Bey dinliyoruz siz ne seyrediyorsunuz? Ya bu, şu hanımın çiftliğini ben çok da eskiden öğrenciyken okumuştum. Hı hı. Ee, takip edemiyorum aslında onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama geniş aile diye bir dizi var. Evet. Evet. Komik diyorlar onu. komik mi gerçekten Uygar Bey? Bir dinleyicimiz orada orada kaybettik. orada kaybettik. Yani, <gülüyor> da kaybettik. yani, yani olana da sahip çıkamıyoruz Oktay. Reziliz ya. Hatamız yani. burada. Yemin ediyorum reziliz ya. Pamuklar yani. içinde yaşatmamız gereken dinleyicimizi de hattan düşürüyoruz. Hattan düşürdük vallahi. Şimdi kim nasıl cesaret etsinler aramaya? Tabii Günaydın yani. efendim. Çok uygar ben tekrar. Ha, tekrar buyurun. E, geniş aile seyrediyorum. Evet. Kanalı mi? günler. Kanal günler alındı. Ha. Eskiden pazar günüydü. Herkes bir şey dedi. Çok kötü, çok kötü, çok kötü falan. Gerçekten hani kadro çok müthiş değil. Arada çok pırlanta gibi insanlar var da. Birkaç kez seyrederseniz özellikle o Mürsel karakteri var bir hani. Mürsel e karakteri bu... Sen, sen beni beğenmiyor musun? Çakması da benzeyen adam mı? Yok. E Yok. Değil o dedi şey oynayan mı? Bu e, Oya Başarın oynadığı dizide evet, şo evet, şoför evet. olan çocuk değil mi? A Aynen o. E, geçen gün seyrettim. Müjdat Gezen e, okulundan yetişmiş. Tamam. E, çok da başarılı buluyorum ben. Yani geniş şey Salı günleri seyredildi ya Keyifli olur yani. Salı günleri kanalda miydi o genç adam? Kanal D'de yanlış hatırlamıyorsam saat 8'de Nedir e, hikaye? Ya o, uzun süre Almanya'da kalmış e, bir aile ferdi'nin başkın bir aile ferdi'nin. Türkiye'ye Türkiye dönüşte yaşadığı uyum sorunu. Evet ve eskiden kalma işte bir takım davaların devam ettiğiniz. işte kız arkadaş olsun kankalar olsun vesaire. Şey yani sadece zaman geçirtecek keyifli bir şey. Siz peki dizi. dizi dünyasına meraklı mısınız yoksa bu geniş aileye rastgele gördüğünüzde tesadüfen daha doğrusu böyle takıldınız mı? Ya ben Türk dizisine pek tutkun değilim. Birazcık... Ama bu ...seyrettiriyor kendini diyorsunuz. Evet ya yani dediğim gibi boş zamanı çok güzel geçirtiyor. Yani hafif de tebessümlerle geçiyor. Ben artık şeyleri sevmiyorum o ağlı paşalı dizilerimiz var ya bizim. Hmm. Yavuz Bingöl'le başlayan. Küçük ağa, küçük ağa gibi mi mesela? <gülüyor> ya artık adı her neyse yani bin tane şey çıktı Urfa'da Mardin'de çekilen. Evet bir ağalık işlenen paşalık işlenen falan onlar artık sıktı daha biraz daha dizilerin herhalde akşam saatlerinde özellikle insanları eğlendirmesi gerektiğini düşünüyorum peki Uğur evet. abi çok sağlısın Salı gecesine çaktık geniş aileyi tamamdır bu arada yani, bir şey söyleyeceğim bana bir Alien seti borcunuz var hala Alien mi evet, e evet Senin tamam ben olabilir. getireyim radyoyu onu ya yapacağımız Alien seti değil Alien değil yanlış anlaşılmış tek Alien Öyle mi? Tabii Daha çok cimrisiniz ya bak Ya da aynı aileyenden iki tane vereyim istersen set olsun <gülüyor> Peki tamam iyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederiz Ya görüyorsun değil mi dinleyicimiz nasıl sahip çıkıyor Valla bravo Hakkını ve de Hakkını da arıyor Hakkını arıyor Bu arada o A küçük man küçük diyorum Ağlı mağlı dizi kalmadı artık ya e, Hanım ağlı çiftlikli dizide ağ yok mudur? Hanımın çiftliğinde şey var ya Mehmet Aslan Tuğ yok mu o dizide? A değil mi o? Hanım değil. <gülüyor> A değil bildiğim kadarıyla. Öyle ağlı mağlı yani böyle işte aşiret falan filan diye bir şey yok yani. Yok böyle. Cık. Yok artık şey var uyarlama tipi şeyler artık galiba. Onun hmm. üzerine gidiyor böyle işte Aşkı Fefnu'dan sonra özellikle. Dur bakalım başka ne dizler gelecek. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Ee, Hilmi Soylu ben merhabalar. Hilmi Bey iyi yolculukta nereye gidiyorsunuz? Ee, gitmiyorum sporumu yaptım. arabamı alıp evime gideceğim duşumu alacağım. Oh, oh, be. Yeah. Bravo vallahi <gülüyor> Avrupa ayı bir insanmışsın canım Nerede şimdi. yaşıyorsunuz? Neredesiniz? Nerede ee, oturuyorsunuz? Yeni mahallede oturuyoruz Nerede spor yaptınız İlmi Bey? Aa, bu Antares İş Merkezi var. Pardon Panora İş Merkezi diyelim bir sonra. <gülüyor> Bence de çok teşekkür ederiz. Orada Aa, yaptınız. Onun önünde yürüyüş yolu var orada yapıyorum. Ee, yürürken sizleri dinliyorum. Çok eğleniyorum. Bu belediyenin Ama koyduğu insanlar... bazı garip aletler oluyor spor yapanlara yönelik. Bize garip geliyor da spor yapana çok anlamlıdır o aletler. Kullanıyor musunuz onları Hilmi Bey? Hiçbirini kullanmıyoruz. Siz sadece koşuyorsunuz. Ben yürüyorum ardından biraz koşuyorum. Sonra barfiks çekiyorum. Biraz mekik yetiyorum. Vay be, baklavalar Vay be. sayılıyor mu Hilmi Bey? E, efendim? Baklavalar sayılıyor mu? E, yok baklava sevmiyorum. ya yani göbekte baklava yok mu yani böyle? Yok ama... e, hayır. 32 yaşındayım gayet fitim. 69 kiloyum. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, ne iş yapıyorsun Silmi Bey? E, ben lokanta işletiyorum bu arada. Aa ne kadar güzel. Aynı Nerede güzel. lokantanız? E, Demetevlerde. Aileden, aileden kalma bir 40 yıllık bir lokanta. Aa ne kadar güzelmiş. Böyle... 40 yıllık mekanların hastasıyız. Ne yemek yaparsa yapsın 40 yıldır durması bile büyük bir nimettir. Ne seyrediyorsunuz Silmi Bey bize söyleyin ama. E, ya ben aslında Türk dizilerini pek izlemiyorum açıkçası ama eşim izliyor. Evet. E, eş durumundan de on, sizde. Eş durumundan yani. E, ben de pek izlemiyorum. Diğer arkadaşın gibi bilgisayarla falan takılıyorum ama e, ben şeyi söyleyeceğim. Bu aşkım Memnu ile ilgili herhalde hmm. kitabını okuyan bir arkadaşımla görüşmüş eşim. Evet. Geldi bana dedikodularını anlattı. Ne oluyormuş? Adnan bu hamile kalma olayı doğruymuş hamile kalıyormuş Behlül'den Bihşaran'ın. Evet. Ad Adnan Bey de intihar ediyormuş sonunda. Kızını da Behlül'de veriyor muymuş o? Veriyormuş çabucak. Madem ondan hamile kaldın, al <gülüyor> mutlu mutlu evlilikler diyerek kızın da veriyoruz. Ee, olayların sıralamasını bilmiyorum inanın. Ama, ama biraz yani. birazcık değişti şimdi dizi böyle işte bir daha bir uzaması gerektiğinden ee, hem sündürüyorlar hem de o kitabın kitabın aslından biraz farklılaştı bir, böyle bir başka ama temel var şeyler kalır herhalde ya. E o şey de yani Adnan Bey'in intiharıyla biteceği açık. Hastacıklı evet. oluyormuş o şeyde. Ben, ben bilgiler başındayken sezon finalinde eşim beni koş koş koş diye çağırdı. Bak dedi hani aralarında yastık olan sahne geldi. Çabuk koş diye. Ne kadar <gülüyor> değerli bir eşiniz var. Oysa mesela ilk konuştuğumuz dinleyicimizi hiç çağırmamıştı. Evet. Hakikaten evet. kaçırmış i̇şte bütün külfetine katlandı dizinin nimetinden faydalanamadı. Çok teşekkürler Hilmi Bey. Görüşmek ben üzere. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Yani kendimi bir anda Brüksel'de hissettim. Sabah kalkılmış sporlar yapılmış falan. Ve dikkat ettiysen Hilmi Bey'e belgesel izliyor ve internette belgesel kanallarında surf yapıyor. Ee, eşi ve eşinin arkadaşları e, yüzünden veya artık sayesinde e, Türk dizilerinden haberdar oluyor. Günaydın efendim. Ay Allah. Bir dinleyicimizi daha kaybettik. Yok da yavaş yavaş hazıra daha dayanmaz. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Komşular One Earth Sabahlar devam ediyor. Haftanın son programında birlikteyiz. Bir 10 dakikamız daha var. Ne konuşacaksak konuşalım. Eteğimizdeki bütün taşları dökelim. Dökelim. Pazar günü bir organizasyon var. O hem OTÜ'de gerçekleşecek hem de çok önemli bir organizasyon. Bundan kısaca bahsedelim mi? Ee, bahsedelim ama ben herhalde zaten organizasyonu e, gerekli katılımı dün akşam biliyorsun e, Kanada Büyükelçiliğinde bir davetteydim. Evet. Büyükelçiliğin davetindeydim. Büyükelçiyle e, Ege e, diğer Büyükelçiliğinde. Ağzın çam çırdı. Onu bir hatırlatayım ee, istiyorum. Elçilik ortamı Oktay yani. Evet. Ee, biraz şey tabii. Havaya giriyor insan. Alışk alışkın olmayanı kasar yani. Ben tabii rahattım. İkinci defa gittiğim bayağı baya rahatım yani. O zaman soruyorum baya sana. rahatım. Sana soruyorum o zaman <gülüyor> Terry Fox kimdir? Terry Fox, Kanada'lı genç arkadaşımız. Evet. Genç yaşta kanser oluyor. Ondan sonra da bir umut koşusuna başlıyor. Ve tam koşuyu bitirdiğinde de e, metastas sonucu aslında artık geri dönülmez noktada e, olduğu için hayatını kaybediyor. 143 gün boyunca Kanada'yı koşuyor. E, kanser araştırmaları için e, para toplamaya karar vererek ve başarılı da oluyor. E, o yüzden de Terry Fox ismi e, tüm dünyada kansere karşı mücadelenin simgesi oluyor. E, işte dün senin de katıldığın toplantıda neler oldu? Neler bitti? Aryan e, toplantının e, Kanada Büyükelçiliğinde olduğunu söyleriz. Çünkü Büyükelçilik. Yani. Şimdi sen bugün gitsem biz de arkadaşlarla burada toplanabiliyor muyuz? Ne sen ne olur biliyor musun? O Hiçbir kapıda şey sayısın. O kapıda e, öyle bir ismini artık. verebilirim ben. Sen önemli. verebiliyor musun bugün büyük Büyükelçin ismini? Yani e, sonuçta isim, isim isim önemli değil orada bir sembol yani. <gülüyor> Doğru Ankara Büyükelçisi Mark Bailey ve Mark e, Bayli, Mark. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Mark Grubu Mark. Derneği Başkanı Tezer Kutluk. Böyle boy boy fotoğrafları var kendilerinin bu e, organizasyonla ilgili olarak. 94 yılından beri de... E, Bütün gece diplerinde dolaştım. benim bir fotoğrafım çıkmamış bu gazete. Uzun çünkü. İkisi de uzun. Evet ikisi de uzun. Kanada elçisi de uzun. Onda Yoksa böyle ufak tefekler olsaydı ben hemen kafayı uzatırdım arkadan. E sen niye gidip şey, yanlarında durmadın ya? ya? Yanlarında mıydın tam yoksa böyle... Davet şeyde... sahibi olarak onlar devamlı dolaşıyorlardı. Sen de dolaşmadın. Ben daha dark... arkadan dolaşıyordum. Kanada Büyük Eçiliği İmadesi'nde 94 yılından beri Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından Türkiye'de düzenlenen bir umut koşusu var. İşte bu koşunun bu yılki etabı da 4 Ekim Pazar günü OTTÜ'de gerçekleşecek. Şimdi Otü'deki koşuyla ilgili ben dün gece biraz nabız yokladım. Hmm. İnsanlar şimdi sonuçta böyle kansere karşı savaş bir umut koşusu ya Telefox koşusu. Evet. Bir havaya giriyorlar insanlar o koşuya başlamak istiyorlar. Ondan sonra da o havaya girdikten sonra ay tamamlayamazsak falan filan diye bir endişe oluyor. O eziyete dönüşüyor. İlla koşacaksınız diye bir şey yok. Hatta biraz koşup sonra da benden bu kadar sizin yolunuz açık olsun diye geri de dönebilirsiniz. Ben nasıl koşacağım 5 kilometre derdi olmasın kimse de. Ee, önemli olan orada bulunmak. Orada aynı amaç uğruna bir araya gelmek. Pazar günü 11'de galiba değil mi? Ottu. Evet öyle görünüyor. Peki her koşacağım diyen kişiden mi para alınıyor? Nasıl oluyor? Organizasyon nasıl para topluyor? Yok şey diyebilirsin yani. Ben koşmayacağım. Parasıyla değil mi diyebilirsin. Ha. Ama hırslı bir adamsan koşmuş gibi de yapabilirsin. Ve en birinci ben bitirdim Telefocus koşulsunu da diyebilirsin. Yani kime ne hava atacaksın böyle bilmiyorum ama bunları yapmak da mümkün. Şimdiye kadar 1 milyar dolara yakın para toplanmış en önde koşanın mı? cebinde bu para bu arada hani koşanlara şevk versin diye mi oluyor bilmiyorum da Ha birinci olan bu parayı alır gibi bir Öyle salam bir bir yok bir ama parayı bir süre elinde tutuyor ve repo yapabiliyor günaydın efendim günaydın. kimle görüşüyoruz özlem oktar var Alo, özlem ben, Hanım, hoş adam. geldiniz hoş bulduk Teşekkür ederiz. siz nasılsınız İyiyiz. Cuma sabahı yine böyle keyifli keyifli haberler veriyorsunuz. Yani çok teşekkür ederim. Bu Ege geldi mi Özlem Hanım? Dün, geldi, geldi, dün geldi geldi mi? Ordaydı. Hava atıyor falan ama yalan söylemiyor değil mi bize? Yok yok. Büyükelçiler özellikle. Yani bir ara bir şey yaptılar. Özel bir konuştular ama... Yani Onu biz kapalı kapalı herhalde <gülüyor> konuştuk. Ee, Kanada açılımı diye yakında zaten kokusu... Siz niye geldiniz falan diye sormuşlar da bir ediyorum Ege'ye. Peki şimdi pazar günü kaçta koşu? Pazar günü 11 ile 12 arasında kayıtlar olacak. Ee, saat 12'de de koşu başlar. Önce bisikletliler çıkıyor. Işte, Daha arkasından koşanlar çıkıyor. Sonra da biz yürüyoruz arkalarından. <gülüyor> Peki para nasıl toplanıyor? Şöyle aslında. Koşamayanlardan. Bu Bütün bu tabii, etkinliğin amacı bir şeyler orada satılması ve bir fon oluşturulması kanser araştırmalarında kullanılmak üzere oradaki yiyecek içecek satışından para elde ediliyor koşu ücreti doğrudan bağışla yapabiliyorlar tabii değil mi? Evet. bir de çekiliş oluyor çekilişte de işte yine dün akşam yaptığımız gibi çekiliş bileti satıyoruz ama ondan hani bir şey çıkabiliyor çünkü güzel hediyeler oluyor. Yani sonuçta insanların iletmek istediğim size ya de parayla oraya gelmesi çok önemli. <gülüyor> Ha anladım. Tamam. Parası olmayan gelmesin diyorsunuz yani. Parası ya da gelsin olmayan... de koşsun. Ee... gelsin, koşsun. Bari tamam. öyle olsun. O hayır, orada parası olanlarla karşılaşma imkanı bulacaktır. Herkes gelsin parası olan Herkes da gelsin. gelsin. Ee, saat kaçta... da olacak inşallah. Parası olanlar paralarını yanlarına alarak ha, Evet. evet dolu gelsin. Saat kaçta nerede buluşuluyor onu da söyleyeyim. Saat 11-12 arasında saat Cuma yakın orada yüzme havuzu kapalı spor salonunun olduğu yer vardır. En ıssız yeri seçmişsiniz. Bu bu duyuruları da yaptıktan sonra inşallah bir şeyler olmaz orada. Yok, de yok, para ben mara ben para dediniz. Herkes dolu gelsin dediniz. Cepler dolu olacak. <gülüyor> falan. Yamuk yamuk adamlar gelmiyor. <gülüyor> kimse gelmiyor. Peki, saat <gülüyor> 11 dolu olacak. oluyor. Güzel geçiyor. Koşular senedir Zaten biz organize ediyoruz. Ee, keyifli oluyor. Herkesi bekliyoruz. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İnşallah pazar günü görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Yani doğrudan gelip köftelerini de yiyebilirsin pazar günü. Zaten pazar günü otlu güzel oluyor. Otur çimlerde. Tabii canım. Hava da güzel olacak hafta sonu. İki köfte. Şahane işte. Hem de orada destek vermiş o. Köfte yiyerek bir şeye destek vermek ne kadar güzel. En basit açıklaması da bu. O zaman istersen dükkanı kapatalım oktay. Ne dersin? Dükkanı kapatmayalım da dükkan anahtarını Burak Can'a verelim. Ne dersin? <gülüyor> Çok iyi ya. Bayağı Bayağı iyi. Bayağı iyi. Iyi. O zaman Burak Can da George'son Radyo'du dinleyicileri rock and roll rock and takip etsin. Bizim son şarkımız da pek eğlenceli. Yarın sabah tekrar bölümlerimizle karşınızda olacağız. Pazartesi sabahı da canlı canlı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi tatiller. <gülüyor> bak bak bak, dinle. Arada yastık var. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.